Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi fâtir'is semâvâti vel ardı câ'il'el melâikete rusulen ulî ecnehatin mefnâ ve selâse ve rubâ'. Yezîdu fi'l halqin mâ yeşâ'. İnne'llâhe alâ kulli şey'in kadîr. Amd göklerin ve yerin yaratıcısı melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O mahlukatı yaratmada maddeten veya manen kime ne dilerse artırır şüphesiz ki Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir <gülüyor> Allah insanlara rahmetten ne açarsa artık onu tutacak kimse yoktur ve neyi tutarsa Ondan sonra da onu salı verecek kimse yoktur. Çünkü o aziz, kudreti daima üstün gelendir, hakim her işi hikmetli olandır. Ya inhumana sultan ya aleykum. Hel min khalidin gair Allahi arzukum min al-asma'i wal-ar. La Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka sizi gökten ve yerden rızıklandıracak bir yaratıcı mı var? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse tevhidden şirke nasıl çevriliyorsunuz? Muhammed, eğer seni yalanlıyorlarsa... Şüphesiz ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Halbuki bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ya Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Ve sakın o çok aldatıcı şeytan sizi isyana sürüklerken Allah'ın affına güvendirmek ile kandırmasın. اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُونُ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا اِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرُ Şüphesiz ki şeytan size düşmandır. Öyleyse siz de onu kendinize düşman edinin. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateş ehlinden olsunlar diye çağırır. ''Ellezîne keferû lehum azâbun şedîdi vellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti lehum meğfiretun ve ejrum kebîr.'' O kimseler ki inkar ettiler. Onlar için pek şiddetli bir azap vardır. Ve o kimseler ki iman edip salih ameller işlediler. Onlar için bir mağfiret ve pek büyük bir mükafat vardır. <gülüyor> Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, Kötülüğü hiç istemeyen kimse gibi midir? Artık şüphe yok ki Allah dilediğini küfründeki inadı sebebiyle dalalete atar. Dilediğini de hikmetine binaen kendi lütfundan hidayete erdirir. Öyle ise iman etmiyorlar diye nefsin onlara hasretle üzüntüyle tükenip gitmesin. Muhakkak ki Allah onlar ne yapıyorlarsa hakkıyla bilendir. Allahu Rabbi arsal riyaftu tiri sahaban fasuqnahu ila Ve Allah. O Rabbinizdir ki Bulutları hemen harekete Geçiren rüzgarları gönderdi Sonra o bulutları Ölü bir beldeye Sevketmişizdir de Onunla o yere ölümünden sonra Hayat vermişizdir İşte öldükten sonra dirilme de Böyledir. Man Kim izzet, şan ve şeref istiyorsa. O halde bilsin ki, izzet tamamıyla Allah'ındır. Güzel söz ona yükselir. Salih amelde onu, o güzel sözü yükseltir. Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince, onlar için pek şiddetli bir azap vardır. İşte onların tuzağı yok mu? Bilakis kendi darmadağını olur. والله خلقكم من طراب ثم من نطفة ثم من نطفتين ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من ثا ولا تضع إياه بعلمه وما يعمر من عمره ولا يقص عمره Allah ise sizi bir topraktan sonra bir mutfeden Hakir bir damla sudan süzülmüş bir hulasadan yaratmış Sonra da sizi erkek ve dişi çitler kılmıştır Fakat onun ilmi olmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur Kendine ömür verilen bir kimseye daha çok ömür verilmesi de onun ömründen kısaltılması da ancak bir kitapta lef-i mahfuzda yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre pek kolaydır. <gülüyor> وَمِنْ كُلِّنْ تَأْكُلُونَ طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ وَتَسْتَخْرِجُونَ تَلْبَسُونَهَا مَوَاخِرَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ Ve iki deniz bir olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu gidericidir. İçmesi kolaydır. Şu da tuzudur, acıdır, içilmez. Bununla beraber her birinden taze bir et, balık yersiniz ve inci, mercan gibi kendisini takınacağınız bir zinet eşyası çıkartırsınız. Ayrıca gemileri onda suyu yara yara giden vasıtalar olarak görürsün. Ta ki onun lütfundan rızkınızı arayasınız ve umulur ki şükredersiniz. Yûlidûn neyle fin nehâri ve yûlidûn nehâra fin leyli ve sekshara şemse vel kamar kullun yecrîli ecelin musemmâ zâlikumullâhu rabbukum lehul mulh vellezîne tedûûne min Duni. O geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Hem güneşi ve ayı emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar yörüngesinde akar gider. İşte Rabbiniz olan Allah bu nimetleri verendir. Mülk O'nundur. O'ndan başka kendisine yalvarmakta olduklarınız ise... Bir çekirdek zarına bile sahip olamazlar. Eğer onlara yalvarsanız, sizin duanızı iştemezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Halbuki kıyamet günü sizin onları Allah'a ortak koşmanızı inkar ederler ve hiç kimse sana her şeyden haberdar olan Allah gibi haber vermez.